Hazırlayan ve sunan Çelenk Bahtır. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030 Herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler. İyi haftalar Açık Radyo'da Harıştan Sanat programındasınız. Ben program Çelenk. Bambaşka bir biyografi da olan sanatçı bir dostumla sizle konuk olacağız. Köken Ergün. Köken hoş geldin. Ee, hoş bulduk Çelenk. Ee, ufak tefek takılmalar olabilir programda. Şimdiden dinleyicilerden özür dileyelim tamam. bunun için. Çünkü sen öyle çok da kolay radyo kaydı yapılabilecek bir ortamda değilsin. Neredesin? Ne yapıyorsun şu anda Köken? <gülüyor> evet şu anda valideyim. <gülüyor> o yüzden e, çok uzaklardan e, katılıyorum. E, biraz da zaman farkıyla Jakarta BNL için geldiğim Endonezya'da BNL sonrası e, bir süre valideyim. Yani, dus mijn hand gaat Köken senin aslında aşina olduğun bir coğrafyadan bahsediyoruz. Seni iyi tanımayan dinleyiciler için kısacık bahsetmek isterim. Kimileri seni daha film, sinema alanından tanıyorlar ama aslında sen filmle de uğraşan ama enstelasyonlar ya da farklı medya kullanarak sanat üreten bir isimsin. Dolayısıyla zaman zaman karşımıza film festivallerinde de çıkmakla birlikte güncel sanatla iştigal eden kurumlarda, görsel sanat alanındaki programlarda sıklıkla karşımıza çıkıyorsun. Uzun yıllar Almanya'da da yaşadın ama şu anda İstanbul'dasın ve Jakarta'nın da olduğu coğrafya aslında senin çok aşina olduğun, araştırmaya gittiğin, projelere projelere katıldığın bir coğrafya. Örneğin pek çoğumuza peki de çok da yakın e, gelmeyen Jakarta-Bienneli'ne bu ikinci davet edilişin. Öncelikle bu Jakarta-Bienneli ile diyaloğun nasıl başladı ilkinden başlayarak? Biraz oradan girmek istiyorum konuya. Ya da bu coğrafyaya ilgin nasıl başladı? Neler yaptın daha önce orada? Benim Endonezya'ya ilk gelmem bir film çekimi, bir projenin çekimi için olmuştu. O zaman Jakarta-Bienneli'ni ya da buradaki sanatçıyı aslında hiç tanımıyordum. Şu anda Türkiye'de gösteremediğimiz Young Church filminin çekimlerinin bir kısmını Endonezya'da yapmıştım, bir kısmını Kenya'da devam etmiştim. Ve ilginçti ki ben çekimleri yapıp montaja girerken o zaman Kısa Kartta Biennale'nin küratörleri Charles Asher ve Dalit Elias davet ettiler. Ben de haber verdim, ben zaten hani Endonezya'da bir film çekiyordum ne dersiniz diye. Ee, çok sevindiler. Öyle bir e, başlangıç oldu. Ee, yani bu kısmını bu ülkede çektiğimiz bir filmin dünya premierini de o ülkenin en büyük bir yapmış olduk. Hakikaten tabiri caizse çocuk oturmuş oldu. Ee, o sırada tanıştığım sanatçılar, sanatçı grupları, dayanışma gruplarıyla beraber çok iyi bir ilişki yürüttük. Ee, bir de dediğim gibi hakikaten çok sevdiğim bir yani ben Şey diyorum, benim ikinci Akdeniz'im diyorum buraya. Ee, yani evde gibi istettiğim başka bir, bir yer. Ee, sık sık geldim sonra, hani hem iş için hem e, ziyaret için. Ee, bu ise çok sürpriz oldu. Jakarta BNL'nin 2000 aslindekten önce olacaktı, politikten dolayı erkelediler. Ee, kreatörlerinden bir tanesi Singapurlu bir kreatör. kendisi de daha önce Hong Kong'da Parasite'da çalışmıştık. O e, davet etti. E, yani e, burada hiç beklenmedik bir yani, davet oldu ve ben de bu sıralar üzerinde çalıştığım bir projeyi Endonezya'ya ilişkilendirerek yine yeni bir proje, yeni bir prodüksiyon yaptım bu bundan. Nedir bu proje? Öncelikle ben Endonezya, Bienniali ile ilgili kısacık bir bilgi vermek istiyorum. Olur da oraya yolu düşen e, olursa ya da... ...oralarda yaşayan Endonezya ve civarında yaşayanlar olursa... ...yine de gidip takip edebilirler. Ee, Jakarta Bienniali 2021... ...Köken, Köken Ergun'un biraz önce ifade ettiği gibi... ...aslında ertelenmek durumunda kalmış bir Biennial... ...ama uzun yıllardır düzenleniyor. Daha önce Zeyno Pekin'in de mesela... ...bu Biennial'e katıldığını hatırlıyoruz. Köken daha önce katılmıştı. Bu yılki tarihleri, bu edisyondaki tarihleri ise... ...21 Kasım 2021, yani şu anda ziyarete açık... 21 Ocak 2022'ye kadar devam etmesi bekleniyor. Kamusal alanda işler var. Onların Ulusal Müzesi'nde ve Ulusal Uyanış Müzesi, Stovia, National Awakening Museum'da e, yapıtlar var. Az önce Köken'in gündeme getirdiği gibi Grace Tamov, Seve e, e Teksanya ve Kiyildi'nin küratörlüğünde düzenleniyor. E, ve Köken Ergun'un da burada yeni bir projesi izleyiciyle Buluşuyor diyelim ve Köken senden dinleyelim. Daha önceki araştırma alanlarına, pratiğine de cevap verir. Onun devamı niteliğinde de bir proje açıkçası bu. Dolayısıyla az önce bahsettiğin bu coğrafyadaki araştırmaların ya da başka yerlerde senin öncelikle eğilmeye çalıştığın meselelerle de ilişkilerden bir yanı var. Ama senden dinlemek isteriz. Jakar de bir yerlerinde şu anda izleyiciyle buluşan yani. Yani aslında bu proje büyük bir proje, bu proje bölüm bölüm tamamlanacak diyebilirim ve değişik müdünler, değişik medyalar da de olacak ve benim için de çok önemli bir dönüm noktası çünkü kariyerimde veya pratiğimde büyük bir değişikliklere gidiyorum. Nedir bu? Şu sorunun cevabını çok aradım, korona algını başladığında bir film e, yöneşmeni ya da işte film kanatçısı film yapamayacak hale gelirse ne yapar? Hı hı. E, şimdi e, bu çok güzel bir olgunlaşma süreci oldu ve o yüzden buradayım onu söyleyeyim. E, şimdi aslında benim daha önce de Endonezya'da çekmiş olduğum e, film e, Türkçe'yle fiyatları üzerineydi. Burada Türkçe olimpiyatlarına hazırlanan öğrencileri burada çıkıp sonra İstanbul'da takip etmiştim. Ve orada Türkiye'nin yumuşak güç ve dünyaya yayılma politikaları yani geopol geopolitik üzerine bayağı çalışmıştım. Sonra Çin'in yayılma stratejilerine merak saldım. Çünkü çok büyük bir benzerlik var. Çince Olimpiyatları diye bir şey var vardı diye. Korona'dan önce. Aynı Türk Olimpiyatları'da olduğu gibi, Çin eğitim ya da Çinle ilgili eğitim veren okullarda okuyan Oranın yerel öğrencileri, Çince becerilerine ya da Çin okuyucuları ya da sporcular, Olimpiyatları olduğu gibi Çin sporcuları ya da Çin Popu mesela icra ediyorlar ve birinciler yarı finaller o ülkelerde yapılıyor aynı tür görüntüyatları gibi. Ondan sonra finalistler Pekin'e gidiyorlardı. Fakat korona girdi. Korona'dan önce benim planım aslında bunlarla ilgili üç coğrafyada film çekmekti. Hangi coğrafyalar? Yani bunların bir tanesi Etiyopya'ydı. <gülüyor> İkincisi Yunanistan da çok önemli bir ülke Çin'in yayılım Üçüncüsü Türkiye ve belki de Almanya'ydı. Fakat korona olun. Bir de tabii Çin'e gidecektik. Şimdi öncelikle Uygur Türkleri ilgili problemler ya da Çin'in Uygur Türkleri olan problemlerden dolayı Türk pasaportu taşıyan insanların Çin'e girmesi çok zorlaştı. Ondan sonra korona patladı. Korona yetmediği gibi Etiyopya'da iç savaş çıktı olasıyla ben <gülüyor> e, düşündüm bakalım ne yapabiliriz diye e, ve e, bu e, araştırma sırasında çok fazla harita gözüme çarpıyordu. E, yayılmanın haritasını çok e, değişik taraflardan, değişik kaynaklardan görüyordum ve e, kartografya yani haritalamanın politik evet politik e, sembollerini çok düşünmeye başladım. Hani gerçek olmayan bir şeyi de haritalandırabilirsiniz ve gerçek olabilirsiniz eee bu dolayısıyla eee e, yapamayacak hale gelince e, haritaların yapımına ön, e, öncelik verdim. Eee birkaç yenal daha olacaktı onlar da sonra olacak hepsi araştırlandı. Zaten ilk olan kısmet ona çıktı. Yoksa e, bir kaum yeneli vardı, daha sonra olacak Batmanlı olacak o inşallah olacak. Bu her e, değişik e, ülkede Ee, o ülkenin Çin'le ilgili ilişkilerini biraz girdeleyen bir takım haritaları o ülkedeki yerel sanatçılarla tam bir işbirliği içinde yapıyorum. Fakat tabii içimdeki o şeyi pek bitmediği için bir de işte performansız bir tarafımda olduğu için yatıdan gelen. Hı hı. Ee, bunlara e, bir ekleme olarak mesela Jakarta e, Diyaner'in de çok büyük kitapta bir duvar resmi resminden duvar resmi sanatçısı ile beraber kocaman bir harita haritayla Çin'de, Endonezya'nın ilişkilerini gösterdik ama o yetmedi mesela şimdi bir animasyon filmi yapıyoruz. Burada haritanın gördüklerimizin anime edilmiş halini neredeyse göreceğiz. Dolayısıyla yine nasıl diyeyim filmini Tek bir sinirini bölmüş oluyorum ve bu e, bu projeler birleştikten sonra çok büyük bir proje olarak tamamlanacak ama yıllara yayılacak tabii. Fakat hepsi de birbirinden bağımsız projeler aynı zamanda. başka yerlere bakıyorum. Şeyi çok iyi hatırlıyorum köken seninle pandeminin biraz dışarı çıkmamıza el verdiği zamanlardan birinde yine de ilk dönemlerindeki karşılaşmalarımızdan birinde sen Tam da kendin için az önce bir dönüm noktası olarak tarif ettiğim bu durumdan bahsetmiştim. Yani artık film çekemeyecek bir durumdaysa pandemi veya başka sebepler de olabilir ama orada somut olarak önümüzde bir pandemi koşulları vardı. Başka... E, teknikler öğreniyorum, başka beceriler geliştiriyorum, başka şeylere odaklanıyorum demiştim ve bunlardan biri de harita yapımıydı. Haritaların üzerine konuştuğumuzu ayaküstü hatırlıyorum. Evet, evet. O yüzden şunu çok merak ediyorum. Yani kendin de az önce ifade ettin. Sen tiyatro kökenlisini aynı zamanda çok yoğun bir şekilde filmle iştigal ediyorsun. E, harita yapmak, onu görselleştirmek ve hiç olmayan bir şeyin de haritasını yapabilirsin. E, yapabiliriz dedin. Zaten haritalar çok büyük ölçüde. Özellikle siyasal haritalar zaten kurgudan ibaret yani. O Yalan. <gülüyor> ama yani kurgu. Evet. Tamam, bu anlamda evet. hakikaten orada bir yapım e, ve kurgulama süreci var. E, sen bu haritaları başka sanatçılarla da işbirliğiyle, her gittiğin coğrafyada belki oradaki e, sanatçıların da katkılarıyla onlarla el ele bunları hayata geçiriyorsun ama görselleştirmede ya da bu haritaları kurgulamada neleri ön plana çıkarttın? Neler deneyimledin? E, radyo dinleyicisi bunları görme fırsatı bulamazken biraz göz lerinde canlandırabilmek isterim. Hmm, anladım. Ee, şimdi çok uzun bir e, araştırma süreci zaten 3 sene önce başladı. Eee dünyanın çeşitli yerlerindeki araştırmalarımla beraber hı hı. mesela Hong Kong'da Vietnam'da mali 파şina projesi için yeni kaynakları otarıyordu. Eee genel bir araştırmaya başladık. Eee filmin yapılmasından önce. Ondan sonra Endonezyalı Ara ve şu anda da Takmando yöneli için beraber çalıştığımız araştırma çalıştığında beraber çok çok ciddi, e, neredeyse bir gazeteci ya da araştırmacı gazeteci gibi araştırma yapıyoruz. E, neden gazetecilik diyorum? Çünkü o kadar çok değişiyor ki bilgiler o kadar kaydam ki ülke arasındaki ilişkiler ve geopolitik e, çekişmeler, e, kitabı çıkana kadar projeler değişmiş oluyor. Dolayısıyla akademi e, çok gerilen takip ediyor. Biz bir sene öncesinden daha önce eski olan kaynakları mesela taramama kararı aldık çünkü yetişemiyoruz. Hı hı. Bir ülkede bir proje başlıyor, sonra patlayıp bitiyor. Şimdi bunları herkese anlatacaksa yeni bilgiler, taze bilgilere ihtiyacımız var. Biz online bir şekilde başlıyoruz bu araştırmaya. Ondan sonra ekspertiz eğer gerekirse o ülkedeki o koşullar, o konularla ilgilenen mesela işte denizcilikle ilgilenen birkaç kişiye sorduk. Ya da işte casus uçaklarıyla ilgilenen biri, birine sorduk. Ee, mesela burada bu ülkenin nitel e, rezervleriyle ilgili bir araştırmacıya sormak durumunda kaldık bazı konuları. E, bunları çok iyi bir şekilde topluyoruz. E, ortaklık çalıştığımız bir Excel Google spreadsheet var. Orada e, bunları topladıktan sonra e, işbirliği yapacağımız sanatçılara... E, önce e, bir sunum yapıyoruz. Biz yani biz şöyle bir şey yapmak istiyoruz. Ben çizemiyorum e, ve bu bir işbirliği olacak. E, bu ayrıca başka bir dönüm yokmuş. Çünkü film yapmak, gencel yani, sanatçı film yapmak oldukça tepkili bir eylem. Hı hı. Çünkü elimde kamerayla, yani benim için değil, ben elimde kamerayla gidiyordum, çekiyordum. İki kişi yardım ediyordu derdi. E, ama kararlarını hepsini ben veriyordum. İkinci dönüm noktam da bu oldu yani 45 yaşından sonra bu pekiş çalışmayı değiştirmek istiyorum dedim konusunda daha işbirlikçi olsun dedim dolayısıyla burada ben e, kararların hepsini almıyorum sadece içerik konusunda kararı ben veriyorum ben hani bu içerik olsun bu fokus e, bu odak noktası olsun e, ama e, yaratımı e, beraber yapalım hatta daha fazla sen hani şey yap yani ben şöyle bir harita aklıma geliyor ama renginden, tekninden, estetiğine bütün kararları mesela buradaki şuvalde tımarçısı yaptı e, ve benim çok hoşuma gitti tabi bu, eklenmedi şeyler oldu ama mesela kontrolü bırakmak da çok iyi geldi dolayısıyla böyle bir işgiliğimiz var e, katmanda da Katmandu'da bir restanla çalışacağım çünkü oranın biraz hassas bir e, şeyi var, tımarı var, katkat denir. Bu takımı şey %40 kadar şuan şeffaf. Eee neden transparan tekstilini yapmak istedim? Çünkü bu haritalandırdığım projeler de biraz hani andrea şey eee irreal yani olmayacak projeler aslında. Ya yani mesela Nepal'de bir proje var yine bir Çin projesi. Himalayaların altından tünelle hızlı tren yolu geçilme projesi. E, Nefal'de bunu çok kalkınmak için çok ön plana koyuyor ama hakikaten realistik bir proje gibi gözükmüyor. E, yapılırsa tabii ki olağanüstü bir şey olabilir ama çevresel problemleri var, şey problemleri var. Dolayısıyla yani ülkeler genelde bu haritaları pohpohluyorlar. E, Türkiye'de de aynı kanalı kraftan bildiğimiz gibi işte kanalda çok şahane olacak hepimiz para kazanılacak yani, falan diyorlar. Ama yani e, bunların hiçbiri e, gerçekçi proje olmadığı için mutlaka trans falan bir şey. ben akıl ettim ama mesela bugün hani sanatçıyla konuştuğumuzda çok beğendi o seçti ve eee Kapalıdaki çalışacağım oftan ama zorlukların dile geldi. E, o zaman e, hayvan derisinden yapılan bu çeşitli kanvas üzerine mesela şu anda mesela düşünüyoruz. Bu da değişebilir. E, dolayısıyla yani çok güzel öğretici bir süreç oluyor e, ve ben işbirliği olmasını tercih ediyorum. Eee tabii Mesela animasyon yapıyoruz. Ee, çok az konuşan bir animasyon sanatçı var. Yani İngilizce'de çok da anlaşabiliyoruz. Ee, ve fiziksel görüşmeyi istemeyen bir, çok az isteyen bir sanatçı var. Yani oraya İlhan İndiraj'e kadar geldim. Dört <gülüyor> gözle bekliyorum işte haftada üç gün buluşuruz falan. Hep böyle şey diyor. Ben evde çalışmak istiyorum. Evime de gelmen mümkün değil. Aile süreç Zor zor böyle buluşuyoruz. Dolayısıyla ben de orada ilk önce endişelendim. Yani nasıl anlatacağım derdim bazı şeylerde. Ama öyle bir şeyler sunuyor ki iki dakikada bir çizim diye hakikaten olağanüstü. Benim, ben, benim düşüncelerimden çok kat kat daha güzel. Dolayısıyla tam bir işbirliği oluyor. Dolayısıyla burada şey de e, yani özellikle basılı birinin ki buraya göre Tamam. Tamam. bütün kodların tamamen basır. basılı. Basılı birinin E, ...performans, antifiyatesi, işte organizasyon şeyleriyle burdakinin arasında... ...ilginç, e, tatlı çekişme yer de oluyor ve çok zenginlik katıyor bana. E, ya yani her zaman dediğim gibi ben sana tamamen iyi yaşamak için bir araç olarak kullanıyorum. Ve e, bunu da devam ettiriyorum. Yani daha iyi öğrenmek, daha, daha iyi bir insan olabilmek için. Dolayısıyla bütün bu işbirlikler beni e, ve bizi... Ee, biraz böyle egolarla çevirmiş o kafeslerimizden bir çıkarıyor. Biraz zorluyor tabii. Ama sonuçta çok güzel şeyler olabiliyor. Ve malzemeyle de haşır neşir oluyorsun. Yani Günce Aslan'a işte duvar resmi diyorsun, Nepal'deki bir ressam diyorsun. Dolayısıyla onların teknikleri, malzemeleri, o malzemelerin ya da şeylerin tekniklerin çıkmazlarıyla da ilgili aslında. Bilgi alışverişinde, deneyim alışverişinde bulunuyorsunuz. Ama o yarı transparan malzeme benim çok ilgimi çekti. Çünkü haritacılıkta da vardır hakikaten aydın ger kağıtların üzerinde harita... Evet. Değişikliğini göstermeye çalışmak mesela yani evet. mevcut haritanın üstüne bir Aynen. de sefak malzeme koymak, bütün o zaten zeminin kayganlığı ve kurgulanmış olması, işte zaman zaman zorlama olması ile ilgili çok şey söyleyebilen bir malzeme seçmişsin aslında. Umarım hayatı geçer. Buradan da hemen zamanınız biraz azalmaya başladı. Katmandu trieneline geçmek istiyorum. Çok ilginç bir coğrafya. Benim de gitme fırsatı bulduğum, tekrar tekrar gitmek isteyeceğim bir yerde bütün güncel sanat dünyasını heyecanlandıran, uzun sürelerde beklenen bir güncel sanat etkinliği var. Bir triyenel bu, Katmandu Triyeneli. Çok da İstanbul güncel sanat ortamında aslında yakından tanıdığı bir ismin de imzası olacak. Kozmin Kostinas'ın senin de onunla tanışıklığının çok uzun yıllara dayandığını tahmin ediyorum. Yani hatırlıyorum hatta adeta. Evet. Ee, bu işbirliği, bu davet nasıl başladı? Katmandu Trienel'i umarım hayata geçer. Çünkü son e, halinde önümüzdeki yılın başlarında e, yapılması e, bekleniyor. Umarım işte pandemi, ekonomik, politik bütün koşullar elverir ve e, devamı. Gelir sen de gitmeyip planlıyorsun. Onu da biliyorum Katmandu'ya, Nepal'e. İnşallah. Ee, umarım, evet. Ve bu işbirliği nasıl gelişti? Projenin nasıl bir aşamasını, orada bir ressamla çalıştığını söyleyerek zaten çıtlatmış oldun ama projenin orada nasıl bir aşaması bizi karşılayacak? Nasıl hissediyorsun Katmandu, Trienali'yle ilgili? Valla ben bu projeye zaten çalışıyorken, o gün de haber vardı hani, ne edeceğini çalıştığımda. E, ama... Katman Götü Yeneli önce, yani Covid'den önce açıkladıklarında ben kartografya üzerine gideceklerini duyunca hiç utanıp tutulmadan yazdım. <gülüyor> Dedim ki ben, ben ben de şu anda kartografya çalışıyorum, haberin var mı diye. Aa dedi, o zaman konuşalım. Ki sırf o değil. Mesela tam Dakar'da bu Monoventure'den hatırlıyorum bunun uh, güya eee diye dakarat sahibi olabilir ama orada da çok farklı bir neyin çözülüyor hali kullanma. Bu büyük ihtimalle eee kültürü dediğimiz yani e, Black Lives Matter, legate ER love that about andığımız bu goh kültüründe antikolonyalist ya da eee postkolonyalist söylemlerin bir uzantısı olarak harita çok değişiyor şu anda. Çünkü kolonyal güçler haritaları çok kullandı. Dolayısıyla hemen e, klik ettik ve e, ertelenmeden hemen sonra beraber çalışmaya başladık. E, orada e, daha küçük bir odak noktamız olacak. E, bu biraz önce sözünü de ettiğim demiryolu çok ilgimizi çekti. Fakat biraz Çin'den çıkacağız orada, daha farklı bir proje olacak. Çünkü Nepal'in bu araştırmalar sırasında Nepal'in geo olarak Hindistan ve Çin gibi iki büyük kardeş arasında sıkışan bir ülke olduğunu, denize çıkan olan, çıkışı olmayan bir ülke olduğunu, e bu arada çok da fazlî bir ülke olduğunu hani zaten biliyorduk. Çok göç veren. Dünce, bütün dünya evet, çok göç veren, veren. veren. Aynen işici göç veren, işte Nepal çalışan, Nepal çalışan bağlı. E, bu Bunu görünce e, bir de şeyi e, öğrendik. Yani e, sel baskınları ve suyun kontrol edilememesi. Yani e, derin, e, yani çok, e, e, nasıl diyeyim, coşan nehirleri var tabii ki. Yani Himalaya'dan aşağıya giden o nehirler <gülüyor> ve Hindistan'ın da suyu oradan geçiyor aslında. E, ve Hindistan ilişkilerini yaparlarıyla çok iyi tutmaya çalışıyor. Ama biraz da yani İngiltere'nin kolonisti olan, İngiliz'den şu anda Nepal'i bir koloni olarak aslında kendine davranıyor. Bir yandan da Çin çekmeye çalışıyor kendi o dağına. Dolayısıyla bunun arasında kalan arada kalmış bir Nepal var. Hı. Bu arada kalmış Nepal'in en önemli gelir kaynağı ilerisi için söylüyorum hidroelektrik enerji. Hı. Yani baraj. Hı hı. Ve şu anda mesela onun üzerine gidiyoruz. Ve işin şimdilik çalışma başlığını da... Nepal Nepal'in gücü diye kurduk. Nepali Power. <Gülüyor> ee, yani biraz ileriye dönüp biraz da böyle ironik bir söylemle. Eğer ki e, bu gerçekleşebilir de bilinmiyor. E, hükümetin ya da devletin planı ileride hidroelektrik santrallerden çıkan enerjiyi e, yöreye satmak. Ve para kazanıyor. Yani bayağı büyük bir GDP'yi arttırmak. Dolayısıyla bunların bir kısmı Çin yatırımcılarının yaptığı, bir kısmı Hintlerin ama burada Nepal'in arzusu biraz böyle ekonomik mahsurlık kazan. Dolayısıyla büyük projelerden bir tanesi Deniz Yolu şu anda Nepal'e konuştuğu, öbüründe bu hidroelektrik santraller projesi ama yani çok karışık tabi şu anda. Ama bunların hani bir şey ortak noktası Nepal'in gücü diye aklımıza geldi. Şimdi biraz onun üstüne gidiyor. Harika. Umarım önümüzdeki aylarda bu proje hayata geçtiğinde Katmandu Trienale açıldığında tekrar konuşma fırsatımız olur. Köken Ergun'le birlikteydim. Köken çok teşekkür ederim. Ta Bali'den bize zaman ayırdın. Ayrıca sanat dinleyicileri adına ve programı e, yapan olarak sana teşekkür etmek istiyorum. Çok da kolay gelsin. Umarım gitme fırsatında olur yakında ama Türkiye'ye de dönmeni bekliyoruz. Burada görüşmeyi de heyecanla bekliyoruz. İnşallah. Evet. Evet, sağ olun ben de çok memnun oldum. Vali, selamlar. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Görüşürüz. Harikiden sanat. Gezegenden kültür sanat haberleri. Hazırlayan ve sunan Çelenk Bartra. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030 sundu.